Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bugün konuğum matematikçi, bilim adamı, sosyal girişimci, ressam, yazar, doğayı kucaklayan, yaratıcı diyebilirim. Ali Nesin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Şimdi benim matematikle şöyle bir şeyim var, ilişkim var. Ben felsefeciyim, aynı zamanda istatistikle de çok haşır neşirim. Yani iyi yorumlayanlardan birisi olduğumu söyleyebilirim. Ee, ama çocukken e, annem benim ilkokul öğretmenimdi. E, babam da beni matematiğe çalıştırırdı. E, annemden hep iki puan alırdım. Babam çalıştırdı diye babama <gülüyor> not verirdi. Sonra ama ortaokuldan sonra hani babamdan e, rica etmiştim beni artık çalıştırma. Annem her halde iki veriyor sana iki veriyor diye. Sonra neyse aram çok iyi düzeldi. Sonra da işte üniversitede e, bilge karasu, mantık dersleri vesaireyle hani iyice bir ısındım. E, herkes böyle çok fazla kalitetifçi olduğumu düşünür ama çok sayı, sayılara çok bayılıyorum hakikaten. E, o açıdan da matematik çok e, ilgimi çekiyor her zaman için. E, çok iyi bir matematikçi değilim ama e, aram düzeldi annemden sonra diyeyim, babamdan sonra. <gülüyor> Şimdi şunu sormak istiyorum. Mesela bazen iyi bir kurgu görüyorum. Bu tasarımda olabilir, filmde olabilir. O zaman da beynim bana direkt şey söylüyor refleks olarak. Burada iyi bir matematik var diyorum. Hı hı. Hatta tasarımlarda şey deriz ya veya filmlerde. Ne bir eksik ne bir fazla. Hı hı. Siz böyle matematiğin sanatla olan tarafını... ...tasarımla özellikle de filmlerle olan... ...tasarımının yönünü... ...nasıl görüyorsunuz bağlantısını? Ben her şeyi akla görüyorum. Yani böyle IQ'muş... ...IQ'muş, o Q'muş, bu Q'muş... Yani ayır, ...ayır etmiyorum doğrusu. Hı hı. Yani insanın beyninin... ...bazı kısmı daha geçmiş olabilir. Yani müzik kısmı geçmiş olabilir. Matematik kısmı gelişmiş olabilir. Dilsel kısmı ama... E, ...hepsinin ardında bir akıl var, bir zeka var. Yani bu tasarı olsun, resim olsun... ...sanat olsun, müzik olsun... Mutlaka bir dengeye, bir simetri, bir e, uzaysal bir şey mutlaka vardır. Yani kaçınılmaz olarak. Dolayısıyla hepsinin ortak bir kökeni var. O da akıl, başka bir şey değil. Hı hı. Yani. Matematikte bir kurgu var ama anladığım kadarıyla. Hani bir mantık kurgusu, e, böyle köşeleri tutan bir tarafı da var. Bazı filmlerde özellikle de kült filmlerde e, sanki o kurgu daha oturmuş gibi oluyor. ...bilmiyorum size de öyle hissettiriyor mu ama... ...biliyor ...uzun zamandan beve gitmiyorum ben ama... Hı hı. E, ...tabii ki yani her türlü... ...anlatım sanatında... ...ve hatta görsel sanatında... ...kurgu çok önemlidir... ...yani babam da bunu çok sık söylerdi... ...bütün öyküle, öyküle en önemli olan kurgusudur... ...daha sonra az başarılı olabilsin... ...çok başarılı olabilsin ama... ...eğer kurgusu zayıfsa başarılı olmak mümkün değildir... ...yani o yüzden kurgu çok önemlidir... E, ...ben çok resim yaptım gençliğinden beri, bana hep salık verirlerdi. E, i̇skelet çiz, ADL çiz falan diye. Ben de dinlemezdim çünkü iyi çiziyorum, güzel çiziyorum, model geçiyor karşıma. E, tepesinden başlıyor ya da ayaklarından başlıyor, tepeye kadar yapıyorum modeli. Sanki ihtiyacım yokmuş gibi e, hissettim. Ama bir zaman sonra buna ihtiyacım olduğunu anladım. Ve e, anatomi kitapları aldım. Yani o iskeleti, e, önce iskelet, ondan sonra ADL'ler, onu, onu, onu, onu bildiğiniz zaman, e, görmediğiniz şeyleri görüyorsunuz modelde. O gölgeler, çıplak gözle görülmeyen gölgeler birdenbire size gölge görüyorsunuz vücutta, suratta. Kemikleri biliyorsunuz çünkü altta ne olduğunu biliyorsun. Bu da işin temeli demektir. Yani görmediğiniz iskelet var. Yani sen e, kişinin yüzünü yaparken arkasını biliyorsun. Yani, hmm. benim, yani kafasının arkasının ensesini biliyorsun nasıl olduğunu. Hatta bazı resim kitaplarında öyle yaptırırlar. Böyle çizdirirken gördüğünde de önlü arkalı, önlü arkalı, böyle rondel rondel. Aynı zamanda sanki üç boyutlu bir şey çiziyormuş gibi Hı -hı. yaptırdılar böyle. O tabii ki e, o işin iskeletidir ve mantık da her türlü e, yaratının temelinde mantık olmalı. Hı -hı. Yani mantıksızlığın ol, olduğu yerde bile mantık olmalı. Mantıksızlığın olduğu bile, yerde bile o bilinçli bir mantıksızlık, bir, bilinçli bir absöldüde kaçmak olmalı. E, akıl mantık olmadan bir şey olmasa o da kaos olacak ki o da o, o kaos, bile, a, kaos bile anlamaya çalışıyoruz aklımızda. Değil mi? Tabii. Peki e, matematikte sürekli böyle bir ilişki kurma durumu var ya bir şeyle bir şey arasında ilişki kuruyor. Peki biz matematiğe sorsak mesela e, doğayla nasıl bir ilişkisi olduğunu söylerdi? Gömeti. E, her, her şeyin amacı bilimin amacı, matematik amacı, geometri anlamaktır. Eski Yunanlarda sayı yoktu ki, Eski Yunanlılar'da Yunanlarda mesafe vardı. Negatif sayılar yoktu. Niye? Çünkü negatif mesafe olmaz. Yani kök 2 daha önce yoktu, kök birden bir oldu. Niye? Çünkü e, hipotenüs vardı yani hı hı. E, dik üçgenin e, e, hipotenüsü kök 2'dir. Mesafeydi onlar için. Yani Vaz yoksa geometri. bütün bizim bütün sezgilerimiz geometri sayesinde. E, Gömeden gelir. Hı hı. Mesela e, e, işte uzay hı. üç boyut. Şimdi o sezgi tabii ki bir yerde yardımcı oluyor bizi ama bir yerde de engelliyor bizi. Şimdi Dört boyut dediğin zaman birdenbire geometrik düşünürsen eğer birdenbire anlayamıyorsun dört boyut nasıl olabilir. Beş boyut, altı, yedi sonsuz evet, boyut. Şimdi a, de, yani. bir, bir, bir, ama cebir yaptığın zaman cebir anlamlı olduğu için soyutlamaya daha müsait. Evet. Ne demek üç boyut, üç boyut demek üç tane veri demektir. X, Y, Z. Dört boyut ne demek? Dört tane koordinat demektir. Dört tane sayı demektir. X, Y, Z, D. Yani bir durumu anlamak için gereken parametre sayısı. Hı -hı. Yani bir, enlem, boylam, bilmem ne falan. Neyse, değil mi? Sonsuz Hı -hı. boyut istiyorsan, sonsuz tane, sonsuz tane şey e, koordinat koy. Yani cebir yaptığınız zaman Anlamsız olduğu için cebir soyutlaması daha kolay oluyor. Hı -hı. Oysa geometri anlamlı olduğu için içinde yaşadığımız için e, orada soyutlamak daha zor oluyor. Hı hı. Ee, ama amacımız da e, geometriyi anlamak yani fiziksel evreni anlamak etrafımızda evreni anlamak her zaman amaç buydu matematikte hep bu oldu yani bazen ona uzaklaştık belki ama e, ona uzaklaşmışız gibi geldi bize ama aslında o fiziği geometriyi evreni anlamak için biz uzaklaştık odan yani biz uzaklaşmışız gibi geliyorsa da aslında daha iyi anlıyoruz o sayede evreni hı hı. asıl olan geometridir fiziktir asıl olan fiziktir yani resmen bu Cebir, o sadece geometriyi anlamak için otomatiğe bağlanıp, anlamsız işlemler yapıp bir gerçeği keşfetmek için. Analitik geometri mesela ne yapar? Geometriden yola çıkar, o geometriyi cebire çevirir, cebide bir problem olur, cebide problemi otomatiğe bağlanırsın. algoritmik yöntemlerle, alışkanlıklarla çözersin o problemi. Sonra tekrar geometriye gidersin, ne anlama geldiğini anlarsın. Hı hı. He. ...asıl olan geometridir. Hı hı. Bütün şeyin... E, ...bilimin, matematiğin özünde geometri vardır. Hı hı. Ee, Çıkış noktamız doğrusudır. Barış noktamız doğrusudır. Hı hı. Peki... ...demin dediniz yani ya, işte IQ vesaire... ...şu bu hani asıl olan... ...aslında mantık. Hani akıl. Ee, yine de böyle bir şey var mı? Hani matematiğe daha yatkın olan... ...veya doğaya daha yatkın olan... ...beyinler var mı? Var tabii. Tabii canım yani... Ben yani, dahilerle birlikte oldum. Biliyorum bunların nasıl hı hı. bir beyin olduğunu. O beyin öyle eğitimle falan gelişmez. Yani, o Allah vergisi belli. Doğuştan öyle o. Hı hı. Ama e, bizim gibi normal zekalı ölümle arasında zeka farkı çok az vardı zannediyorum. Ve geliştirilebilirdi. Yani benim mesela zekamın bazı yerleri çok zayıftır. Hafızam mesela hiç yoktur. Geliştirmeye çalışmamın doğrusu. Ama başka şeylerin de zayıf. Onda geliştirme çalışıyorum. Yani bir üst üstüne, üstüne gidiyorum. Ee, müzik mesela müzik kulağım var ama e, beynime gitmiyor. Yani beyinden eee dudağa, kulaktan kulaktan dudağa gitmiyor müzik. Hı. Anlatabiliyor muyum? Hı. Ya da kulaktan ellere kollara gitmiyor. Duyduğum müziği ben dansa çeviremiyorum mesela. Öyle bir yeteneyim. Yok beynimin o kısmı gelişmemiş. Hı hı. Ama eğer üstüne gitseydim mutlaka geliştirebilirdim. Yani belli bir yere kadar tabii ki. Hı hı. Ee, şey, sahneye çıkıp bale yapamazdım belki ama. Yani hı hı. Bir, e, bir sakatlığı olmayan, aksaklığı olmayan birisi olarak boy gösterebilirdim. Yani eğitim çok önemli bir Eğitim e, ortalama zekada olan insanları, yani kapasitelerini aşmalarına yarar. E, bizim eğitim sistemimizde maalesef tam tersine kapasiteyi arttırmadığı gibi düşürüyor da. Çünkü merkezi bir eğitim sistemi var. E, aynı kapasitede 1,5-2 milyon öğrenci var. 1,5-2 milyon öğrencinin tabii ki %90'ının, %95'inin başarmasını istersin. eğitim bakanıysan eğer. Dolayısıyla en düşük seviyeye doğru... ...zengin olsun, fakir olsun, zeki olsun, çalışkan olsun, tembel olsun, özgürlükten yana olsun, e, ne ihtiyacı... ...hangi carafet olursa olsun, hangi kapasitede olursa olsun, hangi sosyal katmandan olursa olsun herkesin aynı, aynı eğitimi veriyoruz. Oysa e, insanoğlu çeşit çeşit, Yani herkesin ihtiyacı aynı değil, herkesin istediği aynı değil... Böyle olduğu için de bizim ülkemizde kapasite düşüyor. Yani bütün okul kitapları yanlışlar dolu. Bak yanlışlar falan vazgeçtim. Estetik görünüm bile hepsinin insanların çocukların gençlerin zekasına bir hakaret olarak algılıyor. Değil mi? Benim çocukluğumda da böyleydi. Şimdi de böyle. Hı hı. E, kitaplarda şimdi artık matematik kitaplarında yazı yok. Anlat, anlatım yok. Alıştırma soru, alıştırma teorem formül. Bu. Hı hı. Ne kanıt var, ne bir açıklama var, ne tavsiye bir gelişim var. Hiçbir şey yok. Bu resmen e, gençlerin zekasına hakarettir. Gençler bunu farkında değil tabii. Başka bir şey görmedikleri için hı. farkında değiller. Yani hakaretli gördüklerinin de farkında değiller. Çünkü ben başka bir şey gördüğüm için bunu anlıyorum. Hı hı. Onlar görmedikleri Türkiye'de de o bilmişler. Bunu, bu kitapla da bilmişler. Öyle zannediyorlar. Matematiği öyle zannediyorlar. Öğretmenler de öyle zannediyor. Hı hı. Bilmiyorlar. Maalesef ülkemizde eğitimin tabii ki amaçlarından bir tanesi vaza bir amacı bir tanesi halde bir kişinin içindeki yeteneği keşfetmek, onu geliştirmek, değil mi? Olumlu yaratıcı bir hale getirmektir. Türkiye'de maalesef yani bu bu böyle ya yani bunun tartışacak bir yanı yok. Yani ben hı hı. ben bunu kesin bu yüzde bu böyle. Türkiye'de e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı fedatla eğitim sistemiyle, eğitim anlayışıyla, okul yapısıyla, fiziki yapısıyla, her şeyle e, gençlerin ve çocukların kapasitelerini düşürmektedir. Hı hı. Hı hı. Bu böyledir. Ya bu, bunu, bu, bunu, bunu, bunu, bunu tartışmaya açacak bir yanı bile yoktur. Bakın bunca yıldır bu kadar para harcanıyor, bu kadar sistem değiştirildi. Hala daha o, o, o, o ülkeler arasında sonuncuyuz. Değil mi? Çocuklar okuduklarını anlamıyorlar. Herhangi bir soruyu çözmekten acizler. Bizim biyolojik bir sorunumuz olduğunu sanmıyorum. Bu ancak hı hı. Yani bu ancak bu, bu bu kadar eğitim sistemi değişmesine rağmen hala daha sonuç değişmemişse demek ki sorun aslında eğitim sisteminde değil. Sorun eğitim anlayışında. Merkezi eğitim anlayışında. Hı hı. Sorun, sorun hı hı. orada. Değil mi? En büyük sorun orada. Yani devletin e, kimse özgür tanımadan her şeyin en iyisini, en güzelini, en doğrusunu ben bilirim deyip Herkese milyonlarca gence müfedat hazırlaması, eğitim felsefesi hazırlaması hı hı. bu e, bir sakatlıktır. Doğru. Peki geçenlerde ben Almanya'ya ve İsviçre'ye gittim. Orada da şöyle bir sohbete e, tanıklık etti bu kulaklarım. E, orada da dediler ki ya gün geçtikçe işte insanlar hızlı bilgiye, kesin bilgiye alışıyor. İşte masa etrafında kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorlar. Hani onların da derdi baktım. Herkesin derdi her yerde sistem, devlet, devletin empoze ettiği bir takım bir şeyler ya da modern hayatın Ondan getirdiği da, şeyler. Onlar devlet empoze etmiyor ki. O da o da federal bir yapı var değil mi? Onun eğitim bakanlıkları her eyaletin ayrı. Hı -hı. Yani e, tabii yani eğitimden her zaman şikayet edeceksin. Tabii daha için yapmak için. Tabii ki şikayet edeceksin. Ama bunu sadece bir şey söylüyorum. Hı -hı. Şimdi Almanya'da evet ...tabii ki bir an her eğitim kötüye gidiyor... ...ben bunu görüyorum... Ee, ...gençliğin alışkanlıkları, farklı. ...konsantralamıyorlar gibi... ...cep telefonu var, bilgisayar var, şu var, bu var... ...sürekli böyle bir hücum altındalar... ...şöyle bir, bir 10 dakika, 20 dakika tek başına kalmaya, kalamıyorlar... Ee, Dolayısıyla eğitim kötüye gidiyor... ...ama... ...Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde... ...elit eğitim vardır mesela... Hı. ...yöneticiler, bilim adamları... ...onlar... Elit okullardan en zekiler, en çalışkanlar, en yaratıcılar daha iyi okullara hı hı. giderler. Türkiye'de bunun önü kapanmış durumda. Hı hı. Ya Bunun önü kapandığı gibi meslek liselerin de önü kapanmış durumda. Yani bir eğitimde bir skala olması lazım. Hı hı. Çeşitli çeşitli ihtiyaçlara göre bir skala olması lazım. Böyle bir skala Türkiye'de yok. Herkes aynı eğitimden geçiyor. Herkes aynı sınavlara giriyor. Herkesin öğretmenleri hepsi birbirine benziyor. Bütün kitaplar aynı. Hı hı. Ve hepsinde hepsi yanlış yanlış hı hı. yanlış hı hı. Yani bilimsel olarak yanlış hı hı. bilmiyorlar oradaki o talim terbiye kurulu üyeleri bilmiyor hı hı. bilmiyorlar them, bakın talim terbiye kurulu ben içine de girdim gördüm bir tane yurt dışında görmüş insan yok orada yurt dışına gitmemişler şimdi anlıyor musun için milli eğitim bakanlığı hı hı. Yani yurt dışında yani da ayağına atmamış Belki iki ay, üç ay bir ay gö göndermiş göndermişti onlara milletin bakanına. Ama yok yani sivilen okuduğun zaman yok. Anadolu'nun evlatları. Anadolu'da doğmuş, Anadolu'da büyümüş, Anadolu'da kalmış hiçbir şey görmemiş. Hı hı. Kötü bir şey değil bu. Ama e, ya, oradan çıkıp da e, talim terbiye kuruluna giremezsin ki. Hı hı, hı. Yani olmaz ki dünyayı bilmeden, görmeden, nereden ne yapın, bilmeden olmaz ki. Hı hı. Doğru söylüyorsunuz. Peki... İnsanların ee, insanların böyle hani matematiği e, kullanım şekli e, eğitimden ve hani ülkelerden bağımsız. Zaman içinde değişti mi matematikle kurulan ilişki? İnsanların. Hı hı. Bilmem. insanlar bilmedi sanki. <gülüyor> Bilmiyorum ki işte yani daha fazla tabi insan matematik kullanıyor. Hı hı. Yani sonuç olarak daha fazla rakam var. Yani şurada baktığımız zaman bir sürü 99.9 açık vadide diyor. da ben saatin içine görüyorum. Nereye baksam sayı görüyorum. Hı hı. yani sürekli, <gülüyor> sürekli yani tabi daha fazla kullanıyoruz hiç kuşku yok. Hı hı. Yani <gülüyor> okuma yazma insan bilen sayısı daha fazla bir defa hı hı. dolayısıyla daha fazla kullanıyoruz. Ama etkin biçimde kullanıyoruz. Kullanmamız gereken biçimde kullan kullanıyoruz. Hayır tabii ki. Hı hı. Yani e, sayılar değil sadece matematik yani bir e, soyutlama becerisi de matematik aynı zamanda bir problemi görüp o problemi kağıda geçirebilme simgeleştirebilme meselesi hı. ve onu çözme aşaması daha sonra ama her işte önce problemi görüp onu formülleştirip simgeleştirip hı hı. onu simgesel biçime dönüştürme meselesi. Böyle bir şey yok tabii ki Türkiye'de. Yani tartışma programına falan baktığınız zaman ben bakmam etmem televizyaya ama kakalın başında ya da Facebook'ta ben tartıştığım zaman karşı taraf ne dediğimi anlamıyor. Anlayamıyor. Yani çözümleme hı hı. Ya, analiz etmeye gibi becerileri yok. Bu da tabii ki matematik de olur. Yani, hı hı. Yani. Anlamıyor dediğiniz şeyler neler? Matematiğe dair şeyler mi? Hayır Yoksa hayır hayır hayır. hayır, hayır siyasete dair. Siyasete bir dair. şey söylüyorsun anlamıyor. Hı hı. Yani bir şey söylüyorsun, ne diyor ki sen AKP'li siz Bir şey hiç sarp diyoruz ki mesela e, daha bugün oldu Etienne yan, Machupia'nın e, şey e, da, baş danışma olmasını olumlu bulduğumu söyledim, nedenini de söyledim. Önem haklı haklı olmaz oldu önemli değil ama bundan bir dembe ...benim AKP'li olduğum sonucun çıkarıyor insanlar... Hmm. Nasıl, ...nasıl yapıyorlarsa... Yani. <gülüyor> ...düz mantıklı ama, herhalde... Ne, ...ne düz mantığı... ...ne, ne düz ne evsiz bunun mantıklı ki... Yani. <gülüyor> yani, ...yamuğu falan yok ki bu işi. ...peki ama ben başka bir şey daha gözlemliyorum... ...sizinle ilgili... ...siz ne zaman konuşsanız özellikle de gençlere... ...hani inanç sistemlerine... ...ters bile düşseniz... ...çok da... ...yadırkamıyorlar hatta sizi seviyorlar... ...gibi geliyor evet, bana seviyorum. dinliyorlar... Evet. Ters köşe yapsanız bile. Evet. Ee, belki komik olmaya çalışmıyorsunuz ama hani böyle doğanız gereği bir şey sevecen ve esprili geliyor söylediklerinizde onlara. Herhalde o çok ciddi ve eleştirel şeylerin içinde bir parça esprili olunca insanlar daha da kolay kabul ediyor. Tabii ama insan, sizi evet. hissediyor anlamasalar bile sanki bana yakalıyorlar gibi geliyor size. Ya, Doğal söylüyorsunuz. Yani, yani, haksızsanız. Ee, çok haksız bir olsanız o haksızlığı bir espriyle yedirirsiniz eğer hı hı. insanlar daha böyle bir hoş karşılığa Yani karşı bile çıksanız, hı hı. Yani size karşı bile çıksalar e, işlerinde bir böyle bir, bir kahkaha ya da bir gülümseme falan uyandırırsanız eğer tabii ki daha bir sempati yaklaşıyorlar. Bu da herhalde e, yani benim espriyle olduğuna değil doğal kendiliğinden rahat olmamdan değil kaldırır. mi? Yani, evet. E, çünkü bayağı bir kulak veriyorlar gülüyorlar ee, sanırım o, o bilgeliğinizden de kaynaklanıyor. Çünkü o hani çok bilmek bir şey ama bunları da esprili anlatmak, e, sevecen olmak e, başka bir şey. Aslında hiç sevecen değilim biliyor musunuz? Ee, Öyle geliyorsunuz ama. Hiç sevecen değilim. <gülüyor> Ekan karşılığında sevecen oluyor. <gülüyor> Bilmiyorum ama hani verdiğiniz his o açıkçası. Evet. Babam sevecen de, babam çok sevecen Yani Benim babamda tabi çok eksiğim var ama en büyük eksik, eksikliğimi o, o sevecenlik olarak görüyorum. Yani babamdaki o sevecenlik, o yaşama sevinci ve hı hı. doğayı sevme filan, e, insanları sevme e, bende onunda bir yüzde bir kadar yok. ...ama siz de bir babanızla kıyaslıyorsunuz... ...ben hani diğer insanlarla kıyaslıyorum... Evet. ...ve çocukların ve özellikle de... ...gençlerin size olan yaklaşımıyla Ya ...ben gençleri seviyorum... ...ondan seveceğim onları... Hı -hı. Yani genç, Hı -hı. Gençleri, ...gençleri seviyorum... Hı -hı. Niye seviyorum bilmiyorum ama gençlere karşı bir zaafım var... <gülüyor> ...morukları sevmiyorum... <gülüyor> ...bir de... E, ...hani doğa, doğayla... ...sizin de ilişkiniz var... ...hani Şirince'den, köyden ötürü... ...orada koyduğunuz prensipler kurduğunuz hayat. çok uzak görmüyorum ben siz doğadan. E tabii yani doğa doğa kutsanacak bir şey doğa. Yani bir mucize. Yani bilim adamları milyarlarca dolar harcıyorlar uzaya gidip çeşitli gezegenlere gidip hava var mı, su var mı falan filan. Bir adet su olsa hava uçacaktan sevinçte. Yok, yok oldu yok. Yani uzaya git git git yok. Yani buradaki bu yeşillik, bu dallar, bu, bu çiçekler, bu hayat, bu zeka, bu bu nehirler, bu güzellikler yok. Hı hı. Biz bulmuşta bulunuyoruz. Köyde biz Veli'yle yani çocuklar yapmazlar da Veli'yle bir tanesi konuşuyorum. Ben konuşurken sürekli da ağaçtan yaprak yaprak şey yapıyor. Koparıyor, koparıyor değil mi? Sürekli konuşurken. Hı hı. Işte hatta diyor, Ali Bey ne kadar çok doğaya saygı duymuşsunuz, ne kadar her taraf iyi meşir derken pıt, pıt pıt pıt teker teker koparıyor yapraklar. Bir de dayanamadım. Hanımefendilerin beş dakika daha konuşursanız burası çöle dönüşecek dedim. Yani farkında değil ya. O yaprak. O yap, o yap, bırak o yaprağı. Su zeveciyi bulsalar bir yerde. Hmm. Bilim adamları. Hava uçacaklar. Su var, su var diye. bırak suyu. Ne yosunu, ne yaprağı, ne hayvanı, ne yok. Biz bulmuş da bunuyoruz. Yani... Yani üzülüyorum dünya için. Türkiye'den çok umutluyum ben Türkiye'nin geleceği için. Ama dünyanın geleceğinden pek umutlu değil mi doğrusu? Bu, bu tüketime, bu, an, bu yaşam biçimine dünya dayanamayacak sanki. Değil mi? Yani, yani Ya başka bir e, gezegen bulunacak, gideceğiz, sömüreceğimiz, kirişleteceğimiz. Ya da yaşayamayacak. Bir, değişmemiz lazım tamamen. Hı -hı. Yani yaşam biçimimizi değiştirmemiz lazım. Yani daha fazla elektrik, daha fazla elektrik süperkesi daha fazla daha hızlı daha yeter artık yani. Hı hı. yani hı hı. Ben, şimdi Japonya'da geçenlerde okudum internetten. Japonya'da bir tren bulmuşlar. Yani tren çeşidi. E, tekerlekleri raya değmiyor. Havada gidiyor. Böyle, uçuyor. Radyo, uçuyor. Resmen uçuyor. Resmen uçuyor yani. E, bir, bir radyo aktif bir şey mi var? Ne var? Mıknatısı mı var? Ne yapıyor? Falan? Yani sürtünmeyi minimuma hmm. indirip işte Osaka'dan bilmem nereye Tokyo'ya yarım saat önce gidiyor. Arkadaş yani yarım saat önce gidiyorsun da o Japon zavallı Japon Hı -hı. gidiyorsun da o yarım saate parkta mı dolaşıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Eğleniyor musun? Sanat mı yapıyorsun? Hı -hı. Sevişiyor musun? Ne yapıyorsun? Bir şey mi yapıyorsun? O yarım saat gidiyor daha fazla çalışıyor ofisinde. Yeter artık. Ben daha fazla daha hızlı gitmek istemiyorum. Hı -hı. Ben buna İzmir'e iki saate gitmek benim için yeter. Hı -hı. Bir buçuk saate gitmek istemiyorum. Çünkü o yarım saat, yarım saat bana hediye değil. Hı -hı. Kapitaliste hediye. Doğru. Yani. Biz küçükken kandırdılar. Dediler ki bundan 20-30 yıl sonra, 50 yıl sonra e, robot, robotlaşacak dünya, hı. bütün işi robotlar yapacak. Hı hı. Biz daha fazla işte sanatla, aşkla, ondan sonra bir felsefeyle falan ilgileneceğiz, daha fazla talte çıkacağız falan Kandırdılar bize. Daha fazla tüvler. Eskiden postaya ne giderdik mektup atmak için? Bir saatimizi mi alırdı yazmak? zarfı bulmak, adresi yazmak, oraya gitmek. Yolda bir arkadaşın arasılarsın, kahvede oturursun. Bostan'daki adamla sohbet edersin, dönersin. insan yüzü gördük. Şimdi 10 saniyede yapıyoruz bunu. Hı hı. Hı hı. Bu ge ge geri kalan 2 saat, 10 saniye bize bize değil. O, o, o, o zaman da başka işler yaptırıyor, yaptırıyorlar bize. Ya yani Ben bıktım. Bu, bu, istemiyorum. Daha, daha hı hı. hızlı bir yaşam istemiyorum. Bu çok tabi güzelleniyor hani hızdır, şudur, budur vesairedir. Hatta geçenlerde birisiyle konuşuyordum da en sevdiği liderin Ecevit olduğunu söyledi. Ama ondan sonra hani döndü bugünkü liderler için işte ne kadar güzel, hızlı yollar, işte çok yol vesaire falan filan pek dedim ama hani o Ecevit zamanında hani yokluklardan bahsetti bir de. Ne yoktu ki dedim? İşte margarin kucuğu vardı dedi. İşte şuydu buydu falan. Hani margarini yemesek ne olur ki? Veya işte et balık kurumunda hani yarım saat daha bekleseniz ne oluyorduk yani? Ne oldu ki? Benzin, ki onları benzin, biz yaşadık Benzin yani. yokluğu vardı. Babam yani çılgına dönerdi. İnsanlar araba kullanamıyorlar ama ...araba kullanmadığın zaman da... ...kendi başına kaldığı zaman araba da bozulurmuş. Yani kötüye gidermiş araba. Evet. Arabayı yarım saat falan kullanmak... gibi evet. günde. Bu da köpek gezdirir... ...gibi derdi babam. <gülüyor> <Arabaların gülüyor> Benzinin önünde kuyruklar oluşurdu. Yani Hı -hı. Tek amaçları çünkü... ...arabayı yarım saat günde çalıştırmak. Aküsü yani, boşanmasın. Yani on, o kuyrukların önünde onlara nasıl bağırdı... ...nasıl hakaretler derdi, neler söylerdi. <gülüyor> <gülüyor> Alçaklar. Hı -hı. <gülüyor> e, merhaba... ...Açık Radyo dinleyicileri... E, Ali Nesinle yaptığımız röportajın ilk bölümünü dinlediniz. Bir sonraki programda da e, ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyiler